1846 numaralı konu, Hamza bin Amel Eslemi'nin yağının bereketlenmesi, Allah Resulü'nün ashabının yemeğini, her gün bir sahabe hazırlardı, sıra bana geldiğinde yemeği hazırlayıp tulumu ağzını bağlamadan bıraktım, yemeği Hazreti Peygamber'e götürürken tulumun içindeki yağ döküldü, eyvah, Hazreti Peygamber'in yemeğini kendi elimle döktüm, dedim, Hazreti Peygamber, onu benim yanıma getir, dedi. Ey Allah'ın Resulü, buna gücüm yetmiyor, dedim, geri döndüğümde tulumun memelerine kadar dolu olduğunu gördüm, gelip Hazreti Peygamber'e haber verdim, Hazreti Peygamber, eğer sen ona dokunmasaydın ağzına kadar dolacak ve ağzı da bağlanacaktı, dedi.